Takısınız gelmiş, Aysel'in yerine hastası çıkmış. O göre geleceğim demiş. Yerine sonra... Hülbülü nevâ ve mâ yantıku anil hevâ İnhü ve illâ vahyün yûhâ Harim-ü bezm-i kurbi ev etnâ Muhammed Mustafa'râ salavat عام ذي كرم وعارفان حفيد مجدتي دسيان قد لقبل عاشق احمد المستبى صلوات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَاغِبَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ صدق الله العظ وَبَلّٰنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ Ayet-i Celîle'ye başlamazdan mukaddem, Sultanımız Sultan-ı Enbiya Şefi'i Ruzi i Ceza Muhammed Mustafa sallallahu Teala aleyhi ve sellem Efendimiz'in üzerine salavat-ı şerife getirmeyenlerin zararı hakkında bir hadisi şerif nakli beyan edelim, adede dualar edelim, Dolay ki Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri, şu mübarek günlerde ettiğimiz dualarımızı tergah izzetinde ahsene kabul ile makbul eyleye. <Gülüyor> Evvela bu fakirin lisanına hattu halal hata ve zelaldan hıfz-i himaye eyleye. Cümlemüzat <Gülüyor> cümlemüzatimleyiz cümle delleyiz mucebi muhtezasınca ameller tevfik eyleye. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ نَسْيَ الصَّلَاتَ عَلَيْيَ اَخْطَعَ طَرِيْقَ الْجَنَّةِ صَلَقَ رَسُولُ اللّٰهِ وَنَتَقَ şeriflerinden neklen Kenz-i 146. sahneçasında. O'na salat-ı selam vermeyi unudan kimse, yani Unuttuğumuz şeyle orucu bile yiyoruz da, oruç bozulmuyor hocam. Unutan kimse, ahdâ tarîk cennet, cennetin yolunu şaşırır cehenneme gider. Kim, içimizden kim salavat-ı şerifeyi unutursa. Allah Kur'an-ı Kerim'inde, innesine ev ahdâna buyuruyor. Unuttuğumuzu, hata ettiğinizi affettim diyor da neden salavat-ı şerifeyi unutunca Cennet'in yolunu şaşırıyor? Unutma değil bu da Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'in şerefini, meziyetini nimetini unutmuş da hep salavat-ı şerife getirme hatırından bile geçmeyen kimse. Yani onu bir vazife edilmemiş hiç değil mi? Akşam sabah ona salavat-ı şerife olsun getirseydi kendisini için büyük necat olacaktı, kurtuluş olacaktı bu kurtulmayı istemiyor. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam başka hadisi şeriflerinde okuyumuz okuyup geçtiğimiz yerlerde, söylediğimiz yerlerde bir salavat-ı şerife okuyana Allah' rahmeti ver. O salavat-ı şerife getirene yüz rahmeti ver. Yüz salavat-ı şerife getirenin bakı yazlı bu kimse münafık değil. Bu kimse cihennemlik değil. Bu kimse cehennemden beraat etmiş şehitlerle beraber otururum onu diyor. Onun için Selavat-ı şerifeden çok konuşuyoruz. Gel, çoktan söyleyip de unuttuğum bir şey daha hatırıma geliyor, onu da diyeyim. Bir gazan gelen o kiramdan babası da yanında hacca geliyorlar. Mithain-i çok yakın varmış lan. Birisi ne ye o yürü tuhaf ettiği zaman Allah'ın salli alâ Muhammedin ''Ve Ali aleyhi ve sahbihi ve ne salavat okuyorsun? ''Burada yedi şautun, yedi ayrı duası var, onu okusan ne?'' ''Ben ne buldumsa ise i̇şte salavat-ı şerifeden buldum lan?'' diyor. ''Bırak beni, yakalım. Ne oldun, ne buldun?'' dedi. ''Babamla hadde gelirdik biz'' dedi. ''Yolda, çadırda babam hadda oldu. Başını bekliyorum, kambıkla su veriyorum ağzına, hiçbir şey anlamıyor, kumalara düştü. Bir defa, ağladım, ağladım, baktım ki yüzü, kiması bozuldu, hayvan suratına döndü yüzü. Günahları sebebiyle yüzü hayvan suratına dönünce, Ya Rabbi yarın bunu arkadaşlarımın içine, babam böyle hayvan oldu, daha diyemediğim hayvandan. İstimi camiye gelmeyen hayvanların suratına döndü. Ben ne edeyim, nasıl çıkarırım bunu diye ağlarkana gözüne katandım, öyle uyumuşum orada yorgunluğuyla. Kapıdan bir nur diye Çadırın kapısından, başından aşağıya Bismillahirrahmanirrahim. Bir suratı dozam yumraklar oluyor. Tuttum Allah aşkına. Muhammed aşkına. Siz kimsiniz? Ben iki cihan güneşi Muhammed Mustafa'yı Sallallahu aleyhi ve sellem. Baban, şu bulunan baban, ölen baban, çok günahları var da namaz kılmayanların suratı, o böcü suratına dönerdi. Bazı namazları geçmişti. Lakin bana yüz defa salavat-ı şerife okumayınca yatmazdı. Her günde talebat-ı şerifede dodağını, kendi duyacak kadar talebat şerifi şerife da, onun radyo gibi iş melekler var. Ağzından aldınma Muhammed Aleyhisselam'ın yanına varıyor, ya Muhammed filan ümmetini şu talebatı getirdi, şu kadar diye peygamberimize tebliğ ediyor. Melek geldi, dedi ki, bugün dedi, o senin adam öldü, künde Yusufa Levati Şerife Heda'ya gönderen. Yüzü de nesk oldu ya Muhammed. O beni dünyada unutmadı ben onu ölünce unutur muyum? Dedi. Dedim, geldim de babayın yüzünü Müminler Surası'na gönderdim, dedi. Peygamberimiz çıkıp gelince uyandı, babası Nura darp olmuş. Kitaptan mı gördün hoca? Biz her şeye inanmıyor şimdi. Necme-ül Edeş kitabında gördüm. zaman gösterebilirim. Onun için salavat-ı de bu şekilde devam edelim. Allah unutanlardan itmesin. Demek ki bir kimse salavat-ı şerifeyi katar koyar, unulursa cennetin yolunu unutur, şaşırır, cennete gireceğim derken cehenneme gider. O böyle bitti. Şimdi. Ayet-i Celile'yi dün yarımı koymuştum, oradan size devam edeceğim inşallah. Açılın biraz yola! <Gülüyor> Kelimesiyle cümlemize husnu hatimeler terkik etti yarabbim. Bugün yine üzüyemeyeceğim, çovaldamayacağım ancak tıkır tıkır okuyacağım. nimet çok elimde, Allah'ın verdiği nimet çok, Keyfe daha çok duysun, azıcık heyecanlı olacağına söz çok duyulsun, daha iyi olacak herhalde. Allah'ımız ne buyuruyor? Yağudu billahi minnet seyfanı r.a. Bismillahirrahmanirrahim. İnemel müminunen lezine ilâ yükirallahu ve cilet gülûdürün. Hakk'a mümin olanlar. Allah hak müminleri seçiyor burada. Hakk'a mümin olan öyle taklit ne müminden değil. Mutma inyeye girmiş, kalbi has müminler. Anlıyoruz hocam, kendiniz kendiniz darp, onlardan düşün. Bir hakkı müminler çok kimselerdir ki, Allah-u Teala zikrolundukta kalpleri çikrer. Mevla zikredince kalbim çikrer. Ben de olmuyor, hakta mümindeyim. Kusura bakmayacaksın, Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim, Allah anıldın mı kalp yerinden oynar diyor. Yani sol menenin altı tanevveri şeklinde olan kalp, ee, yani an kumtası vazifesini gören o da o değil, o et parçası. Tanevveri şeklinde. Onun üzerinde süveydayı gerun noktası var, Allah'a bilen bir nokta var. Ona kimseler vakıf olamaz, kalbin her keşidini okudular da onu ancak tasavvuf okur. ve gösterir kendine. Üz bebeği, öz bebeği şeklinde o muhik kesler, o mevlûd-i şerifler, o kasımdeler, o vanzın en kesirli zamanda göze yaş getiren, Maniyle oraya gelsin ne hemen gözeceksin gelir. O süveydi der onu göze niye gelmiyor? Üstünü Yüksüllahla açmamış. Yüksüllah şifa ul kulüp yok diye. Işte. Kus var, tamam var, fukul var, adaamat var, hem var, buz var, riyâ var, suna var, tembellik var. Üstü çitbelenmiş. Bunları yırtacaksın Allah aşkına. Bunun doktoruna gideceksin. Doktorunu bulacaksın. Doktorunu bulacaksın, reçetesini alacaksın, kullanacaksın, nasıl kalbim açılacak, o zaman göre Ya Rabbi, benim çok günahım var. İmam nasip olur mu ola? Kabirde suala cevap verebilir miyim ola? Kabirden suratın başka suratı mı kahar ola? İnsan başka suratı kahar mı ya. Kabirden on cürlü kalkar insan kimi maymun sufasında be o dükkenden dükkene, evden eve, parti dan partiye laf maymun suratında Allah'ın huzurunda, <gülüyor> maymuz. İşlerinde hile yapan, hutla yapan alışında gerisinde kimsi sıfatında Allah'ın huzurunda. Şeriat şöyle diyor: İnanmıyorum ve kabul etmiyorum diyenler gerçek inanmıyor, nerede? Küsüp de hiç barışamayan devsurat. Dünyaya çalışır çalışı, ahireti unut da doymayanlar, karınca suratında. Allah'ın huzuruna kalkan karınca suratında. Her bir bir surat, derasılı, ben oralarda yormam Allah aşkına. Öyle çünkü söz bitiremem, okuyorum Erastan da müşterimiz çok gelmişler. Allah razı olsun, Allah tersini halk etsin. Onun için hak ruhlarında mahatatullah tecelli gider. Ve izatüliyet aleyhîn ayetuhüzabetü imane. Ve kendilerinahktalanan ayetleri okunur, tefsiri olundu mu? Zaman iman. Ahemül enbiaydı. Ne seyret edip de? Caminin, Beytullah'ın içindeki putları temizlediler. Hübellalâ derler, büyük putları orada gençlerle bağlı. Şurada da indir ya Ali, yüzüsünü dedi. Omuzuma şöyle çık dedi, haşa ya Muhammed! Ben senin üstüne çıkmaya layık mıyım da omuzuma baksa onu keseceğim Ama ben senin üstüne çıksam dayanamam. ''Dartamam'' dedi, <gülüyor> ''Dartarım ya Resulallah, ben ne kadar kafirlerle harp ettim minareklıklı Katilleri gevirdim hala kılıflı katilleri. çok ümmetliyim ben. ''Sen korkma'' dedi, ''Bas'' dedi. Peygamberimiz bastı, oraya zincire uzanmadan Hazreti Ali yere döşenmiş böyle yatmış, ''Aman ya Resulallah ayağını kaldır, Boldum. Vallahi dağ üstüne çöksa bu kadar ağır olmazdı. Sen ne kadar ağırsın ya Muhammed! Bu olduktan sonra korkma. Bunun yoluna, sünnetine gittikten sonra korkma. Bütün peygamberler bundan şefaat ediyor. Bütün peygamber ümmetleri, bütün ümmeti Muhammed'in eli bağlanmış, ayağı bağlanmış. Ya Muhammed deyince goyara yani. Goyara yani alim. Allah bağladı dedi. Yaraci şefaat ediyorum ben muallim. Goyarın peygamberimizin şefaati. Şefaat etti. Aman goyarı yollar. İnna Allah ve melekatihi usallun alel nebi. Ya eyyuhel le'n amenu sallu alayhi ve sellimu taslima. İnna Allah muhakkak Allah. İnna Allah ve melekatihi beslekleri usallun alel nebi hazrat Muhammed'e salat ederler. Yalnız sen Allah'ıma salmi demen Allah ve melekleri Allah'ın salatı rahmettir. Melekler ki istihardır, cuadır. İnne Allah'a melaikete huyusalluna alemmem. Ya idhühellebine amen. Sallu aleyhi ve sellimu teslima. Bu böyle Muhammed'den anlatamam. E şeytan diyor ki sen çok büyük düşmanısın. Vay kafir var. Demek bu sıfatlı adamlarda böyle şeytan gibi deper. İkincisi kim? İmamın Adil'ün namazını kılar, abdestini alır, ibadet eder, el oruç tutar. Orucun şu 12 15 gününde kafirleri toplayıp da if iftar zamanını beklemeyip öğlenle yemek verenlerden değil. Değil onlardan. Ya kimden o? İmamun adil adaletli şöyle ikisini bir kullanan bütün insanı aynı seviyede umarım farek gibi hurdu koyunla beraber gezdiren adaletini hep sevmemdendir. Daha kim? Tevazu sahibi zenginleri hep sevmem. Daha kim? Allah'tan korkan ilmiyle amil olan ulemayı hep sevmem dedi şeytan. ''Ben onu severim, benim varitim dedi Peygamberimiz. ''El ulema deresatül diye. ''Daha kimi sevmem, nasihat verici hocaları hiç sevmem, nasihatla mümin, müminlerin gönlünü döndürüyor böyle...'' ''Evvelden asihana bir numaralı mümin oluyor, öldüm onun, Allah ahlesine kurtulsam'' diyor. Şeytan beni şimdi hiç sevmiyor ama Peygamberimiz ''Ses severim'' diyor. O sevsin de şeytan ve şeytan sıfatlı adamlar da var. Zirre kadar sevemez ve gelemez buraya. Basamaz. Hele ben süremez başına gelemez ocağa diyor. Ya. Daha kimi? Merhamat sahibi minleri de hiç sevmez. Merhamatlı. Bir kimse aç olduğunu duydun mu onun karnını doyurur, yetişir. Peygamberimiz Müminlerden birini aç duyarda yatar uyuyorsanız sizde diyecek var olduğu halde mümin değilsiniz siz diyor Peygamberimiz. Onun açlığını duyup da yatıp uyuyabiliyorsanız mümini kamil değilsiniz. Gördün mü kardeşim? Merhamatlı mümin olalım. Bunların her biri bir bazı. Ne yapayım ben ancak tıkı tıkı konuşacağım. Kıybesinde sebat eden genç ve ihtiyar müminleri de hiç değil. Kevbe ediyor Ramazan'da, Ramazan bittikten sonra yine namaza devam ediyor, yine ibadete devam ediyor, kumarı yine terk etmiş, yalanı yine terk etmiş, kıybeti terk etmiş, parti hızıpların neyi hep terk etmiş, gününü dertliyor. Dört sene sonra geldim, mi, o gün o işe başlıyor, ne oldum şimdiden? Daha o hesaba iş görür, onun suyu verilir, ve ötekinin suyu verilmez, bütün rüşvete alışmış miller, Allah'tan korkun, peygamberden utanın, Allah'ın gümüş gibi suları rüşvetle dağılmasın ya da Bunun sahipleri Allah'ın huzurunda yarın görünecek nasıl oldukları. Kevdesinde sebat eden müminler, veran sahibi haramdan takınan müminlerden de hiç hoşlanmam diyor şeytan. Hemen evet. haramı hiç hissediyor, çok sözlü. Ahlakı Hamide sahibi, güzel ahlaklı, kimseyi indirmez, kimseden incinmez. böyle kimseyi hep sevmem. Akşama kadar 5-6 donul kırmayınca, ona buna çatmayınca, benim dostum bunlar diyor. Evet, sesleniyor diyor, kerefici cariye cemaate, ahlâgı hamîde, İmam-ı Azam gibi ahlaklı. Oralarda misal var da için diyorum. Maruf-ı kerhi gibi ahlaklı. Evimizde görüştük ve tecrübe aldılar. Daima abdestli gezen minler ve hep sevmen onların çünkü yalbırdak tabançaları belinde taklı. Abdestli adam. Şeytan senkine uğrayamıyor bunu. Onun için abdestin bozulunca Allah rızası için abdest. Eriniyorum hoca ben. Erinmeyen çok da için diyorum. Erinmeyecek adam, gençler erinmez. O içi boş, çürümüş ihtiyarlar erinirse erinir. Yoksa onlar ermez. Daima Kur'an okuyan hafız kelamı hiç hoşlanmam. Çünkü Kur'an okundum mu kalay gibi eririm ben. Namaz kana sıtma tutmuş gibi titrerim, hummaya tutulmuş gibi. Namaza başladım mı titremeye başlarım diyor şeytan. Kur'an okundun mu kalay gibi erdim. Onun için hafızları hiç hoşlanmaz. Hafızlardan müminler hoşlanır, Allah hoşlanır, peygamber hoşlanır. İnsanlar uyurken, 12. İnsanlar uyurken gece namazı kılanlardan hiç sevmez. İnsanlar uyuyor, geldi kalkmış namaz kılıyor. Kız çocuğunun birisi demiş ki, abla demiş. Anımız da bir, bir direk yıkılıyordu. O direği görmüyorum şimdi demiş. Geçen kitapta görmüştüm. O direk ne oldu? Ee, ee, ne ağlıyorsun bacım? O direğimiz yıkıldı. O direk babamdı. Gece sabahlar kıyamda dururdu. Yarın için gecede secdede dururdu. Bir gecede secdede dururdu. Babam öldü de o direğimiz yıkıldı. Onun için ağlıyorum. Böyle ibadeti ben var diyor. Senin yani böyle horun horun, uyuduğunu zannetme. Yani tıpır tıpır gözyaşlar. Neden böyük? Adamlar anlıyor. bazı Bazıya da şu adam. Onlar ibadetiyle, taatiyle göyüpler. Daha hayalı kadınları hiç sevmem. Hayalı kadınları, on üçüncü. Hayalı. İbdetinin namusunu muhafaza ediyor. Camiye bile gelirken bir yörtü atmamış. Yeniri elbise giymiş böyle. Sallanıp geliyor. Camiye geldiğin de senin için. Güne. Sen yüz defa dedim bunu. Dört gün bastırılacaksın. yeleklerini kesmiş bir de yukarı yağlı atmışlar. Şimdi çenesinin jeleklerini göstererek delikanlıları imrendiren kanunlar gelin boştur diyor şey ve varmaydım yapan da ondan sonra göşüne altın takmış bilezik takmış bunu erkekler görsün bana imrensin diye yapıyorsa zina günahı <gülüyor> halen bir kadın koku yağlı sürer de diyor erkek bilsin diye çıkarsa dışarıya zina itmiş gibi günahı erkek o kokuyu duyunca şu gelinden, şu kızdan ne güzel koku geliyor diye şehvetini tahrik etmek. O elin erkeğiyle göz göze bakarak yüz yüze gülerek konuşmak göz zinası bir zinası diyor Peygamberimiz. Diliyle zina ediyor, gözüyle zina ediyor. Böyle kadınlar benim dostum olur, hayalı kadınlar da duşmanım olur ya Muhammed. Bacım, kardeşim. Kız kardeşim, Allah rızası için baktırın, örtün, üzerine bir silgi vermişler. Onu böyle büyük, gözün dünyayı görsün, yüzünü gösterme. Halen namazla ayak yüz, yalnız namazda serbest. Namazın haricinde onlar bile görünmesi doğru değil. Lakin o keçeleri ne, yırtanlar kahrolsun. Başka bir şey demem. Hayalık kadınları da hiç sevmem. İbadete devamlı olan 14. bak 15'i de 14. İbadete devamlı gençleri hiç sevmem. Çünkü peygamberin arşı ı alzamın bölgesinde yanında beraber gölgelenecekler. Herkesin bir mızrak boyu güneş üstüne indiği zaman gençkene ibadete devamlı neşe buyan, ibadetinden lezzet alan gençler bu haksızlığı size devillerle nişanlar yaptı arkadaşlar ben bu kadar uzatmazdım enekleri boşa gitmesin diye onlardan çıktınız mı hakkınızı işte niye geldiniz bizi bu kadar uzattınız diye bidayette ibadete devamlı genç kardeşlerimizi hiç söylenem diyor şeytan benim düşmanım genç gene saçını böyle indirse. Çirkin ben birini ailesi zannettim. birini de herifi zannettim şimdi gelirkene dedim kızım o da başını açmış. Ne o da herifmiş o da herif. Allah saç tutturdu diye hiç yakışmıyor inen yavrum yani öyle gel hiç yakışmıyor maymun gibi oluyor bir hoçlar. Zaten bu boynu kötü kirleniyor, kötü oluyor. Yani şu peygamberimizin tıraşı gibi tıraş olun. Şimdi bir şey değil onlar. Ben... Açalım bıraş kulağı. Neyse Allah'ın Muhammed'in bu, bu rasulü kelimesiyle cümlemize husna hatimeler tevfik etti. Bu sözler başka memlekete sığmaz mı Yahya'lı bunu götürür. ya. Bozuk göründü. Şöyle ettiler, böyle ettiler. Hepimiz yine düzeldi. Kalbimiz hep bir araya geldi. Biz mümini kamilin inşallah. Yani öyle zannetmeyin. Gerek de diyorum bak, Yahudi yok, Nasrani yok, Medyası yok, Cingel yok, Aftal yok, hiçbir şey yok. Kendi çocuklarımız komünist olmaya, anarşit olmaya hava etti. O da bir grup çıktı, komünistler o gruptan çift çift çitliyor. İmanlı geç meydana geliyor elhamdülillah. O da inşallah üstü bastırılır. her imanlı cennete girer insanlar. Ne diyeyim daha size? Beşinci beş vakit namaza devamlı olan kimseler hep sevmediğim kimse, Ah namazını bazı geçirse onu severim ben ama geçirmiyor herif diyor. Geçirmiyor geçirirse nasıl olur da peygamberimiz ruhul biyan tefsirinde naklen bizim kitaba geçmiş, hukup sene azabiler bir namazın yerine anlamadım hukup bu da Arapça oluyor, 80 kere 80 bin sene azabilerin bir namazın yerine peygamberimizin hadisi, hukup sene azabilerim şevbe gider, gaza gider gaza ettikten sonra da kurtulamaz o getirdiğinin yerine Tevbe de iler, tevbesini kabul edersem kurtulur, iler. Onun için kazanaması kılalım Allah aşkına. Böyle şuralarım hep kaldı. İnşallah yarın oraları konuşayım. Salli ve sellim ve bariq. Aleyhi <gülüyor> ve ve bariq. rabbil alemin. Bir felç e, vaziyetinde, Hacı Mehmet isminde her zaman memlekete gelir bir arkadaş var. Pa sizden hediye istiyor. Konu yazmışlar, koymuşlar. Rıza lillahi taala Fatiha. Bil aleminel Fetihah. Beşinden İki şeyi daima hatırında tut. İyi dinliyorum hoca. İnşallah teyfini de alırsın. İki şeyi daima hatırında tut. Öylesi onu kafanda tut. Hatırla. Birisi Allah'ını, birisi de ölümünü hiç hatırından çıkarma. Allah daima içinde olsun, ölümde daima hatırında olsun. Dört bin nebinin geriye. Allah daima hatırda olursa o adam imanla var gelecek. Ölüm daima hatırında olursa eli hiçbir kötülüğe uzamaz. Peygamberimiz arada irtihal ediyoruz son nefesinde. Ya Muhammed geliyor mu? Dedi. Ezrail aleyhisselam geldi, davet etti. Allah'ın selamını söyledi, İstersen kıyamete kadar yaşa, sana ömür vereceğiz ya Muhammed dedi, istersen 63 yaşına şeyin tamamlaştı, vefat edeceksin, ümmetimden ayrılacağım için üzülüyorum, Allah'ıma kavuşacağım için kefleniyorum, iki şeyin içindeyim, ey sen geliyorsun da ya Muhammed bizi ne irşad edecek, İki şey bırakıyorum size, Hatırınızda tutun. İki şey. Birisi Kur'an-ı Kerim girsin ölüm. Kur'an-ı Kerim ile amel Tıpkı tıpkısına. Tıp tıp tıp Hoca ben şöyle bir iş tutuyorum. caiz Yok. Oraya faiz karışıyor. Cahiz. Hoca ben şöyle bir iş tutuyorum. Yok. Yarı öyle değil Kur'an-ı Kerim'de. Yarı şu şekilde olur. Ne ediyorsan. Hoca şöyle beret ediyorum. Ailemin babası, anası öldü. Şimdi veresini yapıyoruz. Kardeşler, oğlanlar kız yarı diyorlar. Onu diyen kanun. Kur'an-ı Kerim, oğlan iki alacak, kız bir alacak. Biz Kur'an-ı Kerim'den haber verdiğimiz için, kanunla ne hakaret ediyor diye mahkemeye verme. Tepler alıyor sesini. Yani Kur'an-ı Kerim'in gerili diyor biz. Kur'an-ı Kerim, oğlan iki alacak, kız bir alacak. Hocaefendi nasıl? Böyle. Peki, hocam. böyle hiç şeyini sormadan yapmayacaksın. Ben yanında var gibi duracağım diyor peygamberimiz. İtiyizde gibi oluruz. İffah olumuz bir de sukut olaraktan. Sukut neydi? Dedi? Ölüm sizi irşad eder. ve canı düşünen adamın eli hiçbir günaha batmaz. Bunun için bu iki şeyi de hatırla diyor. Daha 6 7'yle 8 de İki şeyi de unut geçsin. İki şeyi hatırla diyordu. Ben onu bitireyim diye diyorum. İki şeyi de unut geçsin. Neyi hocam? Birisi başkanına yaptığın iyiliği unut geçsin. Kırk sene iyilik etsen bir günde desen ki şöyle şöyle sana iyilik gitmedim mi desen. Kırk kırk bir birden yakıp geliyor sevap hiç kalmıyor. Allah için yaptığınız ne başa kalkıyorsun? Kalkmayanımız yok. Ben adamlar bilirim. Adamlar bilirim yani. Allah kusurlarını affetsin. Ayy. Başına bir iş geldi mi? borcun borcunu istemiyor. Ondan sonra da başına kalk. Falan zaman şöyle etmedin mi? Öndüş para vermedin miydi? Diye. Vermelere irmeyenizdik keşke. Sıkım olsun senin verdiğin. Başkalarının da sana yaptığı kötülüğü unutacaksın. Sen yaptığın iyiliği unutacaksın. Başkalarının da sana yaptığı kötülüğü unutacaksın. Unutulmuyor hoca, sen dün söyledin ya, geçen gün akrabanın akrabaya kimse bilmez netliğin, akrabanın akrabaya akrap etmez ettiğin, yedi boğumlu akrab sokar gibi sokar akraba diyor. Akrabın ettiği, doktorlardan sordum Kayseri doktorlarından, beş tane kuvvet innesi vurmuş kadar faideli bir akrab sokarsa Allah onu yok yere halketmedi vücuttaki mikrobu da tamamıyla kırıyormuş. Doktorlar böyle anlıyorlar. Şu dizinde romatizme olanlar beş tane arı buradan beş tane de sarı arı buradan koyardı da o inneleriyle soktun mu bu kadar tahammülü ededi romatizden kurtuluyor herif. Bizim Havuz Mehmet şahidiydi bunun. Ben koyardım diyor. Onların soktuğu 24 saat sürer. Ama akrabanın soktuğu ne kadar sürüyor? Yedi sene oldu daha dediğini unutmuyorum hocam. Ciğerime soktu innesini. Allah'ın gazebine uğrasın, diyiyorum duruyorum. Bunları diyor Peygamberimiz, unudun gitsin diyor. Yani unudun bir araya gelin, iyice geçinin de Allah'ımız bize lıtkını ihsan etsin inşallah. Peygamber bazar boşluk olduğu için sizi çok beklettim. Bir de misafirin için bekletmiş oldum. Özür dilerim. İnşallah yarın kısaca vereyim bunu kurtarayım. Salli ve sellim ve barik ala eşrafi nuri cemil enbiyayı ve muselin velhamdülillahi rabbil alemin rızalillahi tealel Fatiha Ey an Ey onun a No, n e d a